30 Mayıs sabahındayız. Yılın 150. gününde 155. kez karşınızdayım. Ben Deniz Murat Meriç. Başlamadan önce güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Programın başında eğlenceli bir şarkı çalayım. Ertan Anapa, sözlerini sezen Cumhur Enal'ın yazdığı Cumartesi Pazarı seslendirecek. Çalma gerekçem enteresan. 1974 yılında bugün Cumartesi günleri tıpkı pazar gibi tam gün tatil ilan edildi. 43 yıldır en azından memurların haftada 2 gün tatili var. Cumartesten söz eden şarkı çok ama tatil deyince aklıma gelen şarkı bu. İçinde tanıdık isimlere de rastlayacaksınız üstelik. <xaysand pulled lyrics>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 Padişah iş başına gelir gelmez icraata başladı. Yaptığı ilk işlerden biri ertesi gün Hızır Bey'i İstanbul'a belediye başkanı olarak atamak. Hızır Çelebi böylelikle İstanbul'un ilk belediye başkanı olarak tarihe geçti. O günden bu yana 500'ü aşkın insan bu görevi sürdürdü. şey yaradı mı diye soracak olursanız cevabı Masar Fuat Özkan versin. Belediye nerede? Sami Savini Özer'in vokaliyle katkıda bulunduğu şarkı yakın tarihimizden de söz ediyor. İşte neden İstanbul neden böyle Ben sevmez Viyana'ya Neden Viyana? Çünkü atalarımız da sık sık Viyana'ya gidip gelirlerdi Siz neden Viyana'ya gittiniz? Zaten öylesine gitmiştik oralara çok önceden sesmiştik kalacağımızı kapılarda Karışma Biz zaten öylesine Gitmiştik Viyana'ya Çok önceden Sezmiştik kalıcağımızı Kapılarda Kuzuları balıkları kümesdeki tavukları kuşları Böcekleri bulamazsak Kendi kendimize asarız da keseriz de Eceriz de geçeriz de ebelallah. İlk Balkan Savaşı'nın sona erdiği gün bugün, 1912 yılının 8 Ekim günü başlayan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki 4 devlete karşı yaptığı iki savaşın ilki 30 Mayıs'ta Osmanlı'nın yenilgisiyle sonuçlandı. Bu savaş sonunda imparatorluk Ege Adaları dahil olmak üzere Balkanlardaki topraklarının çoğunu kaybetti ve Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Yıllar sonra Balkan Devletleri ve Türkiye yeniden karşı karşıya geldi. Bu kez karşılaşma yeri stadyumlar olayın adı Balkan Kupası'ydı. Türkiye 1961 yılında ilki yapılan kupaya 3 kez sahip oldu. Kupayı memlekete getiren ilk takım Fenerbahçe. Bundan 49 yıl önce 30 Mayıs 1968'de Mithat Paşa Stadyumunda Yunanistan'ın ayak takımı ile Fenerbahçe arasında yapılan final karşılaşması sonrası Kupa Türkiye'ye geldi. O maçın hikayesini ve kısa Balkan Kupası tarihini bir günden hatırladığımız yazılarını yazıhanede okuduğumuz spor yazarı Ali Murat Hamarat'tan dinleyeceğiz. Mikrofonu ona uzatıyorum. Balkan Kupası bir zamanların unutulmaz organizasyonuydu. Bakıldığında 1961 ile 1994 arasında düzenlenen Balkanlarda yer alan Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Türkiye, Yugoslavya gibi ülkelerin takımlarının mücadele ettiği uluslararası bir organizasyondu. O tarihlerde. Şampiyon kulüpler kupası vardı. Kupa galibleri kupası yeni yeni başlıyordu. Fuar şehirleri kupası daha sonraki tarihlerde başlamıştı. Bu ülkelerin bazılarında kupa organizasyonu bile yoktu. O yüzden bakıldığında şampiyonlar dışında liglerini ikinci bitirenlerin herhangi bir organizasyonda yer alma şansı bile yoktu. Gerek bunu önlemek gerekse Balkanlar arasında ve futbol anlamında tatlı bir rekabetin yaşanması bağlamına bu organizasyon düşünülmüştü. Aslında Balkan Kupası dediğimiz zaman iki tane organizasyonun olduğunu, milli takımlar için de bir Balkan Kupası organizasyonunun olduğunu hatta milli takımımızın da çok eski bir tarihte final oynadığını anımsatmalı. Her ne kadar milli takımlar düzeyindeki organizasyon daha evvelki bir tarihte başlasa da asıl kulüpler düzeyindeki organizasyonun daha çok yaygın olduğunu, popüler olduğunu ve insanları tribünlere çektiğini özellikle vurgulamalı. Türkiye açısından bakıldığında 3 şampiyonumuzun olduğunu görüyoruz. Son Balkan Kupası'nı 1994'te Samsun Spor'un kazandığını, 1992'de Sarıyer'in de yine adını şampiyonlar arasına yazdırdığını anımsatmalı. Ama bakıldığında 3 büyükler bağlamında en büyük başarıya Fenerbahçe'nin imza attığını görüyoruz. 1900 ee, 66-67 sezonunda ki o tarihlerde penaltıları olmadığı için seri penaltıları gidilemediğinden e, iki takımda her iki maçı kazandığından Fenerbahçe üçüncü maç sonunda 30 Mayıs 1968'de ancak taçlanabilmişti ve Türkiye'ye ilk Balkan Kupası'nı getiren takım olarak e, tarihe geçmişti. Fenerbahçe gol atıyor Gençler bayram yapıyor Şampiyon Fenerbahçe Günüllerde yatıyor Fenerbahçe gol atıyor kızlar bayram yapıyor şampiyon Fenerbahçe günüllerde yatıyor Kanaryalar bular sahalarda coştular kanaryalar uçtular sahalarda coştular ince zarif paslarla altın golle attılar ince zarif şutlarla altın golle attılar deven şükrü er candan güzel pas verir Sevent Şükrü Ercan'da, güzel pas gelir canda, o gün ziya yaşardan, bir golde yılmadan, o gün ziya yaşardan, bir golde yılmadan. Dinlediğimiz plak Rüştü Demirci'nin Balkan Kupası finali yandan. sonrasında yaptığı şampiyon Fenerbahçe. Demirci 1968 tarihli planda Fenerbahçe'nin 1967-68 sezonunu anlatıyor aslında. O sezon takım açısından şanslı bir sezon. Fenerbahçe Balkan Kupası'nı Türkiye'ye getirmekte kalmadı. O yıl şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasının yanına iki kupa daha ekledi. Türk Spor Yazarları Derneği ve Sport Toto kupaları. Plak bunların nişanesi. Şarkının sözleri Zeki Tükel'e, Müziği Rüştü demirciye aitti. Tükel Plak tarafından piyasaya çıkartılan plakta bir de katkı var. Meşhur spor spikerlerinden Necati Karakaya maç hakkında bilgiler veriyor. O gün ve Yılmaz'ın attığı golleri anlatıyor. Şimdi onu dinleyelim. Sonra Ali Murat Hamarat kaldığı yerden kupaya anlatmaya devam etti. Fenerbahçe Balkan Kupası finalinde Hayek karşısında. Fenerbahçe maçı Yavuz Şükrü Levent Selim Ercan Yılmaz o gün dedim Abdullah Ziya Yaşar tertibinde oynuyor. Oyunun henüz ikinci dakikası. Selim frikik atıyordu. topu dikte gerildi, şandallı gönderdi. O gün gerilerden koştu geldi. Verdi bir kafa şutu. Fenerbahçe 1-0 galip duruma yükseldi maçın 33. dakikası. Selim zarif çalımlarla ceza sahasına girmek istiyor. Ayak defansı düşürdü Selim'i. E. Selim kendi faulünü kendi çekiyor. Atışını yaptı, top sülüyor. Yılmaz yükten dala ve gibi bir kafa vuruşu. Top ayak kalesinde. Gol! Gol! Maçın 69. dakikası. Sahanın yıldızı Selim topu o güne gönderdi. O gün topu sağ ayağıyla kaldırdı, müthiş bir sol vurdu. Ayak kalecisi Serapide serei. Gol! Gol! İşte bu da Sportax galip ve Balkan şampiyonu. Fenerbahçe Fenerbahçe uluslararası bir kupa kazandı. Çalımları, mollardır hocaları. Tatlıdır çalımları, mollardır hocaları. Şampiyon Fenerbahçe vakte topladı kupalları. Şampiyon Fenerbahçe vakte topladı kupalları. Kerepli fener vakte. Yavuz geçilmez kale Şerefli Fenerbahçe Yavuz geçilmez kale Dörtlü şantiyonlu Yazsın tarih deftere Dörtlü şantiyonlu Tarih yazsın deftere Fenerbahçe tur atıyor Gençler bayram yapıyor Şampiyon Fenerbahçe Günüllerde yatıyor Fenerbahçe tur atıyor Kızlar bayram yapıyor Şampiyon Fenerbahçe Günüllerde yatıyor her ne kadar diğer kulüp taraftarlarının yer yer işte Fenerbahçe'nin Kapıkle dışındaki tek başarısı dese de en büyük sükse yapan o tarihin başarılarından biriydi. Aslında bakıldığında 1967-68 sezonu Fenerbahçe için çok özeldir. Çünkü ligde şampiyon olur, kupada şampiyon olur, cumhurbaşkanlığını kazanır, Balkan Kupası organizasyonu 67'de sonlanamadığından 3. maçı kazanarak, 3-1 kazanarak 1968'de taçlanır. Ve yine aynı sene Manchester City'e karşı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda unutulmaz bir zafere imza atar. Ve o yüzden belki de Fenerbahçe'nin unutulmaz yılı olan, altın yılı olan 1968'de Balkan Kupası'nı almış olması pastanın üstündeki çilek olarak da nitelendirilebilir. Balkan Kupası nasıl son? derseniz gerek 1970'ler 80'lerde bütün bu ülkelerin e, takımları her organizasyona katıldığı için e, bu organizasyonun Balkan Kupası'nın giderek önemi azalmaya başlamıştı. Biraz da artık e, zorunluluk olarak görü görülmeye başlanmıştı. İşte o yüzden yavaş yavaş tarih sahnesinden silinen bir kupa olmuştu. 1989'da Romanya'daki siyasi gelişmeleri mütakip e, Çavuşescu'nun devrildiği o e, kış sezonunda hiç maçların da oynanamadığını ve son şampiyonun yine 1994'te Samspor olduğunu anımsatarak Balkan Kupası'nın e, tarih sayfasından silinmişini belki de altını çizmek lazım. Ha Fenerbahçe'nin kimi yendiğini söylemek de gerekirse Fenerbahçe e, Yunanistan temsilcisi Ayek'i yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. E, Ayek demişken de onların aslında İstanbul menşeiliği olduklarını, kısaltmalarındaki K harfinin Konstantinopolis olduğunu, hep burayla bağlarının devam ettiğini, Gezi sürecinde bize selamlar çaktığını e, ve Berk'in içinde duruma göre pankart astıklarını da hatırlatmak Belki de yine içimde bulunduğumuz günler bağlamında manidar olacaktır <gülüyor> Τα δίχτυα κομμάτια σου. Εμπρός, τις εκ παλικάρια Σουτάρευτε και σπάστε τα δοκάρια Τα δίχτυα σφίστε Τη δόξα κατακτήστε Νικήστε, νικήστε, νικήστε Τα δίχτυα σφίστε İki işten, iki işten, iki işten. Ali Murat Hamarat ayakeselem çaktı programımız onların şarkısıyla şenlendi. Balkan kupası bahsini kapatmadan final maçının 3-1 bittiğini, o dönemde deplasman golünün önemli olmadığını ve beraberlik halinde uygulanan seri penaltıların henüz devreye girmediğini söyleyeyim. <Sessizlik> Sozuk Özlem'in memleketin özel gruplarından yaptıkları iş değerli zira şarkılarıyla tarihe not düşüyorlar. Az önce girişini dinlediğimiz şarkı 1998 tarihli yol albümünden şarkının adı Seni Görmem Lazım. İçinde son günlerde sıklıkla andığımız her şey var. Faili meçhul cinayetler, cumartesi anneleri, bir dönem gündemi işgal eden Manisalı gençler, görev yaptığı sırada gözaltına alınan ve öldürülen gazeteci Metin Göktepe. Birazdan sonrasını da dinleyeceğiz ama önce bu şarkıyı aklıma getiren olayı anayım. 1996 yılında bugün Metin Göktepe davası güvenlik sebebiyle İstanbul'dan aydına taşındı. Ağustos'ta yapılacağı öngörülen dava Eylül'de görüldü ancak bir sonuca varamadı. Dava sonunda baştaki 48 sanık 8'e düştü. Her biri buçuk yıl ceza aldı. Ancak hepsi kamuoyunda Raşan affı olarak bilinen aftan faydalanarak 1,5 yıl sonra serbest kaldı. Bulutsuz Gözleminin Seni Görmem Lazım adlı şarkısı tam da o günleri anlatıyor. Yürümeyi sevdiğimin şehri Haydi mec hulltina etzler Ne çekip olsa da seni bekler Kabasa beni ve seni Gideceğim yerlere gidemedim Bir <Gülüyor> <Gülüyor> Karı kari ticaret siyaset, devlet mafya aşiret, yürümek zor, koşmak çok zor. Lazem. Seni görmek lazım. Seni görmek lazım. Seni görmek lazım. Seni görmek lazım. Seni görmek lazım. Seni Cemleket tarihinde enteresan olaylar da var. 1970 yılında bugün askeri personel kanunu tasarısını protesto eden az subay eşleri yürümüş. Askerden ya da asker ailelerinden gelen bu hamle şaşırtıcı. Şaşırtmayan polisin bu yürüyüşe müdahale etmiş olması. Şüphesiz tarihte çok kez rastlayacağımız olaylardan biri bu. Çapulcu musun vay vay? Eylemci misin vay vay? Çapulcu musun, vay vay. Vay, vay. Vay. Çapulcu musun? Vay, vay. vay vay? misin vay vay? Çapulcu musun vay vay? vay. misin vay vay? Cimmsin vay, cimmsin vay Gaz maskesi ala benziyor Gaz maskesi ala benziyor. Biber, gazı, benziyor Biber gazı bala benziyor Biber gazı bala benziyor Benim tomam bana sıkıyor Benim tomam bana sıkıyor Olanır bir çare halk ayaktadır Tavsin yolunda barikattadır Çapulcu musun bay bay Eylem misin bay bay Çapulcu musun bay bay Eylem misin bay bay? Çapulcu musun bay bay Cim misin bay bay Çapulcu musun bay bay Eylem misin bay Bay bay bay Çapulcu musun bay bay Demiştim. Bu hafta çok şarkı hatırlayacağız. Boğaziçi Jazz Korosu'nun Gezi Parkı'nda yaptığı bu canlı ve heyecanlı kayıt memleket tarihine damgasını vurmuş düzenlemelerden biri. Dahası da var. Yarın ve sonrasında. Şarkılarla memleket tarihi bitti. Yarın aynı saatte açık radyo mikrofonlarında olacağım. Bendeniz Murat Meriç. Aranızdan ayrılmadan önce barış dolu günlerin bir an önce gelmesini dileyeyim. Hoşçakalın.